Hayvan biliminde sınırlandırma prensibi diye anılan prensip, verimliliğin endüstriyel yorumundan türetilmiş bir prensiptir. Hayvan fabrikalarının tasarımcıları, tasarımlarını geliştirirken, mümkün olan en küçük alanda en fazla kişiyi, en az para, emek ve ilgiyle bir arada toplamayı hedefleyen toplama kampları ya da hapishaneleri örnek almış gibiler. Masum canlıları böylesine bir muameleye maruz bırakmak, uzun zamandır en hafif tabiriyle kalpsizlik olarak adlandırılıyor. Hayvan fabrikaları, insanlar olarak büyük bir saygı ve minnet borcumuz olan evcil hayvanlara yönelik bu kalpsizlik üzerinden ekonomik fayda sağlıyor. Wendell Berry Aşırılıklar gezegeni, aşırı kalkınma, aşırı nüfus.